Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, günaydın Fikret. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün ne konuşuyoruz? yasun ile başlıyoruz. Son konuşmamızda ben biraz değinmiştim. <Gülüyor> biraz onu açalım. Şimdi Ekvator'un tırnak içinde diyelim sol lideri Rafael Correa, niye tırnak içine koyduğumuzda birazdan konuşacağız. 2007 yılında enteresan bir fikirle geliyor. Ülkenin kuzey doğusunda e, ulusal bir park olarak ilan edilmiş olan Yasuni ki Biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin yerlerinden biri. Aynı zamanda da e, oldukça yüksek sayıda yerli halk var. E, bu parkın altındaki petrolü çıkartmamak karşılığında e, dünyadan para istiyor. Bize para verin, biz de bu petrolü çıkartmayalım. Dolayısıyla da doğal park bozulmasın şeklinde bir fikirle ortaya çıkıyor. Aşağı yukarı e, 850 milyon e, varil e, ham petrol olduğu varsayılıyor ve o zamanın 2007'nin fiyatlarıyla 7.2 milyar dolarlık bir gelire tekabül edeceği hesap ediliyor. Koreya diyor ki bunun yarısını biz üstlenelim. Yani ekvator halkı üstlensin ama diğer yarısı olan 3.6 Milyar doları dünya bir şekilde bulup buluşturup versin, hükümetler versin, isteyen kişisel katkı yapsın. Bunun bize maliyeti budur, bunun yarısını verin, el sıkışalım. Argüman bu ve 2010 yılında da bunun startı veriliyor. Ee, burada tabii yani hafriyatçılığı hep biz büyümecilik bağlamında konuşuyoruz haliyle ee, ama birazcık tabi bununla çok iç içe giden bu yerli halkların hakları yerli halkların toprakları yani bütün bir sömürgecilik tarihiyle beraber giden bir şey aslında hafriyatçılık yani aslında bütün e, neredeyse bütün sömürge e, devletlerinde e, yani sömürüye sömür ne, kolonize edilmiş devletlerde bir şekilde bir e, toprak altı zenginlik olduğunu görmek mümkün yani Latin Amerika'da bu çok açık zaten yani Latin Amerika'nın açık damarları dediğimiz yani dediğimiz değil denen <gülüyor> diye ismi konmuş zaten bir şey. Ama bu sadece orada da değil. Yani mesela Afrika'da da, Nijerya'da yerli halkların, yerli toplulukların mesela petrolle karşı petrol devlerine karşı verdiği mücadeleler var. Ve bu yani toprağın altından bir şey çıkarmak o esnada bütün o toprağı e, doğayı bozmak falan daha önce de konuştuğumuz gibi o yerli e, kozmolojiye çok zaten büyük bir hakaret e, doğanayı bu şekilde bozmak e, bir yani hem biyot yani buradaki biyo çeşitlilik e, koruma mücadelesiyle yerli halkların demokrasi mücadelesi ve toprakları üzerinde ne yapılacağını ve ne yapılmayacağını söz hakkında söz sahibi olma mücadelesi çok yan yana giden bir şey. Bir onu söylemek istedim. Çünkü bu şey anayasada aynı yani hem ekvator anayasasında doğanın hakkı koruma alın, koruma altına alınmış durumdaydı. Yani anayasa olarak doğa bir kişilik olarak tanınıp onun bir hakkı olduğu da tanınıp bu aynı zamanda gerçek ya da tüzel, e, kolektif ya da tek bireylerin hepsi doğa adına, tabiat adına e, su, yani mesela suç işlendiği gerekçesiyle falan dava açabiliyordu. Bununla beraber aynı zamanda da yerli halkların e, ekvatorda e, özel bir takım hakları, özellikle de yani yaşadıkları yerlerde neyin yapılıp yapılmayacağına dair kararlara müdahil olma hakları, da için bu ikisinin de bir birleşimi olarak ee, ve yani hani birazcık belki Kore'nin e, şeyi değil bu, şahaneliğinden yaptığı bir şey de o kadar değil. Zaten onu destekleyen toplumsal tabanın e, uzun süredir talep ettiği bir evet. şey. Ben de bir şey ekleyeyim burada. Ee, Naomi Klein'in işte bu her şeyi değiştirir The Changes everything kitabında epey anlatıyor onu. Yani ee, yani iklim açısından da hı hı. bunun anlamı, bunun yakılmasının anlamı 547 milyon ton karbondioksitin açılması atmosfere. Evet. Sadece bunun Sadece bu, Ve bu aslında çok büyük aslında yani rakam olarak çok büyük. Miktar olarak işte parasal değer olarak atmosfere vereceği zarar açısından. Ama bir yandan aslında dünyadaki e, petrol tüketimini düşününce o kadar büyük değil. Yani ben onu C fark evet. ettiğimde çok şaşırmıştım. ...ama çok büyük aslında... ...ve ne kadar büyük bir petrol ekonomisi... ...içinde yaşadığımızı e, da böyle... ...insan... E, ...bağımlılık, ya, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey... ...yani evet. bu da bizi o öbür... ...hep konuştuğumuz iklim borcu... ...yani evet. bu... 200 yıldan beri... E, ...bunu kullanarak gelişen... ...büyümeyi sağlayan ülkelerin... ...endüstri devrimi vesaire... ...endüstri ülkelerinin... O, ...sırf bundan dolayı... ...borçlarının olduğu... E, İklim adaleti evet. bu demek zaten evet. yani. Aslında yasunda birazcık yani tam iklim borcu terimiyle koymasa bile birazcık o perspektife oturuyor. Evet. Çünkü evet. Kore'ye aynı zamanda da şey de diyor, şey, vurgusunu da yaparak tabii bu. Tabii bir de sadece Koreya deyip duruyoruz ama yani bütün mimarı olan bunun orada bir ekip var ve işte bahsettiğim gibi toplumsal mücadele var. Evet. Yani biz bunu çıkarmak istemiyoruz ama biz e, tarihsel olarak geri bırakılmış bir ülkeyiz. E, ve yani bizim bir takım şeyleri yapmaya ihtiyacımız var. E, altyapıları yapmaya, yoksullukla ilgili bir takım politikalar yapmaya ve bunun için de paraya ihtiyacımız var. Ve yani dünya bize borçlu bir sürü açıdan. Evet. Bu borcun bir kısmını ödesin biz de bunu çıkarmak zorunda kalmayalım. Ki yarısını da biz vereceğiz diyor zaten evet. yani oldukça. İşte 2010'da Ağustos, 3 Ağustos'ta start veriliyor. Ve 2 yıllık bir zaman konuyor. 2 yıllık zamanda olduğunda 2012'de 3.6 milyar yerine sadece 200 milyon dolar civarında bir para toplanabiliyor. Buna rağmen Ekvator hükümeti programa devam etmeye karar alıyor. Fakat e, Ağustos 15 2013'te Koreya e, ülke içerisinde ve yine ülke dışındaki ciddi bir muhalefete rağmen e, planı kaldırıyor ve Yasuni'de petrol e, kuyuları kazılmaya başlanıyor. Ve aynı zamanda e, doğanın tahribatı başlıyor. Aynı zamanda yerel hakların yaşamlarına ciddi bir kültürlerine, e, kültürlerine ciddi bir tabi e, tahribat getirilmeye başlanıyor. Tabii çok önemli e, biraz önce Bengi de bahsetti. Ekvator kontekstinde düşündüğümüz zaman yani anayasasına ekolojik hakkı koymuş, koymak zorunda belki bırakılmış e, bir e, hükümetin e, bu girişimi ülke içerisinde yönetim içerisinde, hükümet içerisinde çok ciddi törbülanslara neden oluyor. Bir noktanın da belki altını çizmek lazım. E, tartışmaların bir eksenini e, gerek ekvatorda gerek ekvator dışındaki tartışmaların bir eksenini oluşturan e, husus e, bize parayı verin biz de düdüğü çalalım tarzındaki tavrı. Yani bir anlamda çok yani bu neoliberal söylemin de devamı diyebileceğimiz çok iktisadi bir jargonla yaklaşıyor Kore'a. Bu arada Kore'ye iktisat doktorası var onu da geçerken parantez içinde belirtelim. Yani belki şöyle bir tavır nasıl olabilirdi bunu insanlar sormakta. Tamam arkadaşlar biz çıkartmıyoruz bunu ve prensip olarak çıkartmama kararı aldık. Ve bunun bize işte maliyeti yaklaşık 7.2 milyar dolar. Ve yani biz bu işi yaparken hem kendi kültürümüze hem kendi doğamıza saygımızı gösteriyoruz. Hem de sonuçta dünyanın en başta iklim olmak üzere ekolojisine bir katkıda bulunuyoruz. Ayrıca yani dünyada biraz bize borçlu. Bütün bunları dünya bir düşünsün, buna katkı versin. Ama biz yani katkı gelmese de bunu çıkartmayacağız Şeklindeki bir tavır olsaydı acaba dünya ne kadar destek verirdi? Yani Kore'nin bu işi e, bir parasal kontekste oturtması, bu işin bir fiyatı vardır, bir fiyat etiketi vardır, bunu verirseniz biz de çıkartmayız tarzında ifade etmesi. E, kimilerinin gözünde olayı çok fazla e, yani parasallaştırdığı olayı çok fazla, yani çevreyi çok fazla... E, ...komodifiye etti ve dolayısıyla da belki metalaştı e ama... ve, e, <gülüyor> ve dolayısıyla da belki katkı verebilecek bir sürü insan katkı vermekten imtina etti. Bu yolda da tartışmalar var. Hani bunu da belki bir Ama noktada şeyde, konuşabiliriz. Evet, belki de yani de demin söylediğin önemli bir şeydi. İktisatçı e yani. <gülüyor> İktisatçı, İktisatçı man, öyle mantığı var yani. Bu biz de iktisatçıyız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama gel Hasan Ersel de hep söylüyor Dünyayı sizden önce, iklimcinden önce, iktisatçılar batıracak. Evet, elbette. <gülüyor> Bu şeyi vardır zaten. <gülüyor> Ama şey yani e, hakim. Evet. fikriyatı anlatması açısından evet. da haksız değil tabi. Ancak ondan anlar diye düşünüyor da olabilir Koreya'da Yani bu insanlar, bu yöneticiler sadece ekonomik modeller, kar zarar hesapları içinden bakıyorlar. Evet. Bir de yani gerçekten bazen o, onlar o tür ekonomik araçlar diyeyim ya da ekonomik bakışın araçları stratejik olarak kullanmanız gereken şeyler oluyor. Örneğin Buna benzer bir şey birazcık e, konudan uzaklaşacağım ama e, dünyanın birçok yerinde çevre etki değerlendirmelerde ekolojik maliyetler e, de şeye geç e, dikkate alınıyor. Türkiye'de alınmıyor. Evet. Yani orada değiştirdiğiniz e, ve mahvettiğiniz doğanın aslında ekosistem hizmetlerinin bir mali değeri olduğu ama dünyanın. Yine birçok yerinde bunun yapıldığı aslında ekolojistler buna karşı yani o ekosistem hizmetinin üzerine bir mali fiyat yapıştıramayız e, ve yani ne yapacağız eğer bunun mali yararları daha azsa buraya proje yapacağız mı demek oluyor hayır diyerek reddediyor ama Türkiye'de mesela öyle bir durumdayız ki. Onlar dikkate bile alınmadığı için yani azıcık dikkate alalım diye. Yani bunun gibi bir şey birazcık da yani, yani Azna Korreya'nın yaptığı bu şey. Bu meselesi. Ee, evet. Ve belki bir, bir de şeyi yani Fikret'in demin bahsettiğim o hissiyat yani insanların tepki duyması bu metalaştırmaya ve sonuçta finansal bir değiş dokuşa indirgeme gibi görmesinin. Bir nedeni de zaman geçtikçe ve bu karbon piyasaları e, şey yapmaya başladıkça yani gerçekleşmeye başladıkça altyapıları kurulmaya başladıkça Korea'nın da böyle açıklamaları oldu. Daha sonra bu şüpheleri yalanlamadı da e, sanki oraya yapılan şeyler e, yani oraya, e, ya oraya Yasun'a yapılan katkılar sonradan karbon piyasasında e, da değerlenebilecekmiş gibi. Bir. Yani o tam böyle o zaman tabii metalaştırmayı evet. e, tamamlayan bir e, şey oldu, e, halka oldu e, insanların gözünde. Şu an epey karışık ekvator. E, zamanında Koreya'nın iktidara birlikte yürüdüğü bu yerel halk temsilcileri, e, çevreciler bunların bir kısmını hapse atmış durumda. Evet, aksiyon ekolojika diye evet, çok evet. önemli bir hareket doğdu Aynen. ve mücadele e, ediyorlar. Yani. yani dolayısıyla orası epey karışmış durumda ve bu e, karışıklığında belki odağında Yasuni projesi var. Yasuni projesinin terk edilmesi ve e, petrol kuyularına kazmanın vurulması yatmaktı. E, bu aynı zamanda da biraz e, son bizim konuşmada üstünde durmaya çalıştığımız e, Latin Amerika'ya özgü e, işte tırnak içindeki sol hükümetlerin e, yer altındaki zenginlikleri e, çıkartırken ve bunu büyük ölçüde de kalkınmacılık adına, bunu büyük ölçüde popülist kaygılarla toplanan paraların önemli bir kısmını tekrar geniş halk kesimlerine işte eğitimdir, sağlıktır şeklinde geri vererek yapmalarına rağmen çok ciddi ekolojik maliyetler çıkartmakta oldukları ve aynı zamanda da yerel haklara karşı büyük tecavüzlerde bulunduklarını görmekteyiz. Yani Dolayısıyla de hani en başta dedim ya tırnak içinde kullandık sol Yani bu ne kadar sol yani yeraltının zenginliğinin ciddi maliyetler karşılığında çıkartılması bu son kertede de geniş halk kesimlerine dağıtılacak olsa bile, Sol e, tarihli altında içinde değerlendirilebilir mi, değerlendirilemez mi? Hı hı. Yani bu tabii şimdi fikretin söylediği şey seçimlere üç gün kala çok önemli bir nokta e, çünkü tırnak içinde sol e, olan <gülüyor> bazı partilerin de böyle e, işte yüzyılın projesi yani biraz yani aslında o e, büyük Ekonomik proje büyüyeceğiz kalkınacağız tahayyülünden bir yani başka kelimelerle de söylense hiçbir adım ilerlememiş olduğu ve yani bunu bir de özellikle de kent ve ekoloji mücadeleleri Türkiye'de artık büyümeyi sorgularken ve küçülmeyi planlı ekonomik küçülmeyi de growth'u konuşmaya başlamışken nereye kadar böyle gideceğiz derken e, yapılıyor olması gerçekten çok manidar. Evet. Manidarın <gülüyor> ötesinde yani üzücü falan ne bileyim yani. Evet, böyle, birazcık e, konuşma e, fırsatı bulduk farklı programlarda. iklim için programında da hatta. Ha, e, vurmayalım <gülüyor> daha <aslında>. fazla. <gülüyor> <gülüyor> Yo, e, yani e, yok. Bence bir yok. Yani iklim içinde yani bir yandan tabii mesela yani çok böyle aslında belirlenmiş bir şey yok ama yani insan az çok Şeyi düşünüyor yani yollar olacak şu olacak bu olacak yani sanki bu daha önce de yine bu programlarda konuşmuştuk sömürgeci tahayülün en büyük e, alameti farikalarından bir tanesi gittiği yerde ne insan ne de toprakta başka bir şey yokmuş gibi davranması evet, kendinden tamam. öncesinin sanki orada bir hayat yokmuş gibi davranması e, bu da onun gibi bir şey yani oradan yollar geçecek buradan bilmem ne olacak ...yani orada hiç kimse mi yok... ...yani oradaki zeytinlikler... ...oradaki tarımsal arazileri de mi... ...siz de mi acele kamulaştıracaksınız acaba... ...diye sormak istiyor insan tabii. Tam bu noktada ufak bir ilave yapayım... ...izin verirseniz... Ee, ...gene Klein'in kitabında... E, ...tam bu konuya ilişkin... ...ilginç bir şey var... ...Yasuni tartıştığı zaman... E, ...bir... E, ...küresel güney diye... ...bütün işte gelişme yolundaki... ...ülkelerin durumuna e, değinen... Büyük bir bina yapma işte hafriyat yani her tarafa yollar, binalar filan yani, yapılması evet. sürecinden bahsediyor. Ve bir hesaplanmış Asya Pasifik bölgesindeki bina stoku 2021'e kadar yani beş yıl içinde neredeyse beş altı yıl içinde yüzde kırk artacakmış bina bloku. Bunun... Ee, ne anlama geldiğini yani bu binaların kullandıkları enerji ısınma, soğutma vesaire şeyleri e, bu yok eder diyor zaten. Yani bu evet. hesabı %50'ye yakın bir artış var. Bu işte. Yani o binalara gidecek çimento sektörü evet. zaten bizi öldürmeye yeter evet. büyük ihtimalle. Ya ama e, hep bunu da konuşuyoruz ya, yani bunun altında tabii bir e, iktisadi sayık da var. E, yani bir kar, e, bir sermayenin kar etme şeyi de var falan. Ama bina yapmak, baraj yapmak, yol yapmak bunlar böyle çok kuvvetli imgeler. İnsanların e, özellikle tahayyülünde ve özellikle de o yine tırnak içinde gelişme yolunda, gelişmekte olan... ...denen ve hep böyle bir şekilde... ...bir yere varacak. O vardı yere varmış... ...bir takım ülkeler var ve onlara... böyle öykünerek bakan ülkeler... E, ...analojisi içinde... ...yani... ...o belki nasıl diyeyim... ...geri kalmışlığın e, şeyi... ...biz de yaparız. Yani şimdi mesela... E, ...işte... Türkiye'de yapılan uçak işte onu yaparız bunu yaparız işte Necdetler bakın tank yapmak istemesi falan. Yani bir, bir şeyi böyle bir yapma hali bir de bina çok gösterişli görünen bir şey yani bakın yaptık falan. Ee, ama e, yani bir e, bu kadar e, yani gezi olduktan sonra işte İstanbul büyüme yani büyüme politikaları aslında düşünürseniz Iki, yani son 2-3 senedir büyüme politikaları ya da büyüme odaklı falan laflarını bile yeni kullanmaya başladık. Ama yani bu artık toplumsal mücadelelerin odağında olan bir şey. Yani tartıştıkları bir şey. Niye büyüyoruz? Kimin için büyüyoruz? Hani bu varken bir yandan böyle bir şey çıkması tabii bence biraz şunun göstergesi. E, <gülüyor> büyümeden bahsederken genellikle ekoloji mücadelesi tarafından gelmeyen belki... E, ...insanların özellikle altını çizmeye çalıştığı şey... ...büyümenin faydalarının eşitsiz dağıldığı. Ki çok önemli bir şey. Ama bu ister istemez büyümenin maliyetlerini görünmez kılan bir şey. Yani bu az çok şey... yani ...az çok demeyeyim de bir adım ilerleseniz... ...ha tamam büyüyelim ama daha adaletli yani dağıtalım evet, ee, dersek olacakmış gibi. yani O yüzden mesela <gülüyor> bu... <gülüyor> şey e, malum son, tırnak içinde sol ve projeden bahsederken yani onların daha adaletli bir vergi sistemi, daha adaletli bir bölüşüm politikasıyla böyle bir projenin beraber gitmesi e, gayet meşru olabilir yani bir takım insanların kafasında. Ama büyümenin maliyetlerine ne olacak ve büyümenin maliyetleri eşit mi dağılacak, eşit dağılsa bile insanlar üzerinde yani doğaya yaptığımız yıkımın e, hesabını kime vereceğiz? Yani bu soruları sadece büyümenin yararlarının, servetin e, eşitsiz dağılmasından bahsederek görünür kılamayız. Yerli kömürün yanı sıra şey de kullanılacakmış ama bu projede. Güneş ve rüzgar enerjisi. Aha, teşekkür ederiz <gülüyor> gerçekten lütfetmişler. <gülüyor> ben tabii bu arada şeyi de söyleyeyim yani. Biz daha önceki programlardan da bahsetmiştik. Daha e, İspanya'da bu seçimler gündemdeyken. Evet. E, büyümeme yani Hareketi'nin Podemos'a yaptığı e, bir takım politika önerileri. Yani şeyi e, birazcık şey umutsuzluğunu aşmak lazım. Yani var olan sistem içinde ne yapılabilir hiçbir şey yapılamaz falan. Yasuni mesela bir alternatif var olan küresel sistem içinde. Aslında çok yoksul bir ülkenin e, nasıl yaratıcı ve yani hani bütün dünyanın aslında çıkarını ve iyiliğini gözeterek bir şeyle, alternatifle karşımıza çıkması. bir Hatırlatmak gerekirse d hareketi de Podemos'a ki yani İspanya'da aslında yine tırnak içinde belki gelişmiş bir ülke olmasına rağmen ciddi işsizlik oranları olan, ciddi bir borç yükü olan bir ülke. Yani büyümenin meşrulaştırılması, ekonomik büyümenin önceliğinin meşrulaştırılması orada da çok mümkün. Ancak Büyüme hareketi oraya mesela bir takım bir on tane e, paket işte bunların yapılmasını istiyoruz. E, büyüme odaklı bir ekonomiden çıkmak için diyerek e, öneriler sunmuştu. Bunların arasında ne vardı? <gülüyor> Örneğin gayri safi milli asılının e, bir ekonomik endikatör olması olmaktan çıkarılması artık onun kullanılmaması. Kim, bu çok önemli. Yani bu onların belki söylediği onuncu. Yani on, aynı, on politikadan yani onuncusuydu ama ben oradan başlamayı bugün şey gördüm. Çünkü biz de geçen hafta sonunda konuştuk. Gayri Safi Milli Hasıla ilk çeyrekte yüzde bilmem kaç büyüdü dediğimizde hepimizde ister istemez nereden geldiğini bilmediğimiz bir mutluluk bir evet, e, şey gülümseme. övünme falan Allah çok iyi falan. E, halbuki aslında bu kötü yani kötü taraflarını görmüyoruz çünkü. Yani acaba o o yüzde bilmem kaçlık büyüme neyin neye mal olarak oldu? Ve buradan tabii gayri milli aslanın neyi yakalayıp, neyi ölçüp, neyi ölçmediğini ve görünmez kaldığını düşünmek evet, gerekiyor. Evet o tartıştığımız Hı -hı. O, iklim için şeyinde de konuştuğumuz bir şeydi Bilgi Üniversitesi'ndeki toplantıda da büyülü düşünce dedik diye ifade edilen bir şey. Klein'in kitabında çok ayrıntılı olarak ele alınıyor. İkinci bölümü buna ayrılmış. Yani Hı -hı. bizi Piyasa muhakkak kurtarır bir formül ya da teknoloji muhakkak bir şey bulunur yani biz bunu şimdilik kısa vadede alalım kârlarımızı filan zarar olursa çevreye filan da bunu düzeltecek mutlaka bir çözüm bir şey bulunur, bulunur. Evet. piyasada işte offset mekanizması telafi mekanizması çıkar. ...filan anlayışı var... ...ya hmm. da en kötüsü bir... ...süpermen, siyasetçi çıkar... ...kurtarır... ...Nami'de yoktu ama ben... <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> <gülüyor> ee, ...yani bu... Şey, ...gayesafi milli hasılayı... ...belki işte hepimizin... ...bir duyduğumuzda artık şey yapması lazım... ...ben Türkiye'de şu anda düşünemiyorum... ...henüz yani bunu... ...kullanmaktan vazgeçelim... <gülüyor> ...diyecek kadar... ...radikal olabileceğini... ...hiçbir hiçbir partinin ama... E, ...bunun yani Podemos'a yapılan... ...yine e, şeylerin arasında... ...politika önerilerinin arasında işte... ...yeşil vergi reformu... E, ...yenilenebilir enerjiye geçiş için... ...yani... E, ...fosil e, temelli enerji politikalarını... ...daha cezalandıran... ...bunun alternatiflerini daha çok mükafatlandıran... ...bir e, vergi reformu... E, ...çevresel e, limitlerin, çevresel kısıtların konması... E, ...ekonomiyle ilgili herhangi bir plan yapılırken ya da herhangi bir düzenleme yapılırken... E, ...reklamların azaltılmasını istemişlerdi. E, çünkü tüketime teşvik ediyor, tüketim üretime teşvik ediyor falan gibi. Yani bir takım aslında politikalar var. Ve yani bu politikaların aslında önemli olan kısmı... ...yani sadece işte... Bizi böyle hep istemezükçü küçülteceksiniz, siz bizi falan <gülüyor> değil. Yani bu politikaların aslında hepsine baktığınızda hem ekonomik alanı, yani bir bilgi üretimi ve karar verme alanı olarak ekonomiyi demokratikleştiren ve vatandaş katılımını açan, transparanlaştıran politika önerileri hem de e, iktisadi fayda ve maliyetleri daha adaletli bir şekilde bölüşmeyi destekleyen politikalar. Yani bununla büyümenin sorgulamasının hep beraber gittiğini, büyümeyi böyle e, sorgusuz sualsiz öncelemenin az önce konuşuyorduk. Antidemokratik bir sürü uygulamayı aynı zamanda yanında getirdiğini e, hep altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Belki ileride de şeyi de konuşuruz buna bağlı. Son bugün Wikileaks'in son patlattığı bomba yani basbaya artık dünyada hiç içeriği açıklanmayan ama şirket büyük şirketlerin hükümetler ve bütün halklar aleyhine fevkalade şeyler maddeler içeren bir sürü gizli anlaşmayı yürürlüğe koymakta olduğu ortaya çıkıyor şimdi iki büyük anlaşma var böyle ve bu ne ekoloji bırakacak ne bir şey deniyor belki bu biraz inceliyip bunu da konuşma fırsatı bulursak çok buradan kalkarak bağlantılı olabiliriz. Evet. evet bir sonraki program için notumuzu aldık zaten. <gülüyor> tamam peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Fodut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.